E hocam Cuma'nın farzından sonra e, çıkanlar bir anda kapıda yığılıyor, çıkmak vakit alıyor. Bu sürede bekleyeceğimize nafile, namaz kılsak olmaz mı demiş biri? İşte olmaz. O zaman size bacadan çıkın, kapıdan çıkamıyorsanız. Yani araya mutlaka bir şey girmeli. Çünkü ayet-i kerimede فَاِذَا قُضِيَتِّ الصَّلَاتُ فَنْ تَشِرُوا فِي Namaz tamamladığın zaman hemen dağılın ayeti var. Bu emre uymak uygun olandır ve baştan da başta söylediğimiz gibi gerçekten maliki mezhebi. Bu konulardan, ibadet konularında hakikaten maliki mezhebinin çok özel bir yeri var. Ha, orada da e, birçok yanlışlar daha sonra bu mezhebe dahil edilmiş. Yani onu tespit ediyoruz. Ama çok dikkatli bir çalışma yaptığınız zaman tespit edersiniz. Ama yine de diğer mezheplere göre daha şey ana kaynağa yakın.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 Öyle. Öğlen namazı o zuhra akır diye kılmış, öyle bir namaz yok. Hı hı. Cuma namazını kılmış, vaktim olmadığı için, vakti olmayacağı için ikindiği öle birleştirmiş olabilir, ona bir sakınca yok. Yani ikindi de dört rekat kılmasına gerek yok, onu iki rekat kılması, kılmalıydı. Şimdi az önce Şia'nın uygulaması ile ilgili söylediğimiz bundan farklı. bu Bu şahıs yolcu olduğu için vaktim olmaz düşüncesiyle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 Onun için onun böyle bir şey söylemiş olacağına ben şahsen ihtimal vermiyordum. Evet. Aruba Arapla ilgili bir şey olabilir ulusal yani. Arap, ulusal gün yani. ulusal milli, milli gün. gün falan denebilir. Arube, yani Arap Hı? Hı. Yani ama ulu, ulusal gün kelimesi diye şey yapıyorlarsa önem verdikleri gün önem demek olur. Önemli gün demek olur. Gene cuma kelimesi cuma kelimesiyle birleşmiş olur. Evet. Evet. Hmm, Salatul Vustai, yani orta namazı cuma namazı olarak değerlendirenler var. İki haftadır burada yapılan derslerde bu konuya hiç değinilmedi. Ne dersiniz? Orta namazın cuma namazıyla alakası olmaz. Yani cuma namazı farklı bir şey, orta namazı farklı bir şeydir.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 Herkese pardon namaz olmadığı için hafizu kelimesine uymaz. Yani sürekli yapın kelimesine uymaz. Çünkü e, baştan beri şey yaptık yani. Ayete ne diyor? Namaz için çağrı yapıldığı zaman e çağrı yapılmayan kırda, köylerde uzak yerlerde o namaza gelmez. işte de burada hadisleri de okuduk. E, avali bölgesinden yani tarım yapılan bölgeden insanlar nöbetteşe geliyorlardı.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 her namazı vaktinde kılması Hı. esastır. Bu Cuma ile ilgili ikinci ayetteki fede kudreti salatu namaz bitince yer üzerine dağılın ifadesini illaki emir olarak mı algılamamız lazım? Dağılabilirsiniz anlamında emrin icazet olarak al algılanmasına engel var mı? E, tamam. Faali takibi burada emir ifadesi için bir karine olmaya yeterli mi? Şimdi dağılmak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 Şimdi diyor hani camide bu gibi bağış toplamak doğru mu? İsmaila cimcilerden bir İsmaila değil İsmaila Kur'an Kur yani. orada evet. Kur'an kursu için toplandı orada eğer e, e, bütün Kur'an kursları yasaklanırsa o da yasaklanır yani orada bir şimdi e, İsmaila adını duydular diye hemen akıllarına başka şeyin gelmesi doğru değil. Evet. O şeyi işleyecek miyiz yoksa ha, sonra tamam, devam o mi? şey. Tamam oku bak. Şimdi Ömer Nasuhi bilmen Zuhri Akrı'la ilgili bir ifadesi var Ömer Nasuhi bilmenin. Orayı bir okusun Fatih Hoca. E, bir örnek hutbe yani mi okuyacaktık? Ben unutmuştu, yani hatırlamıyorum ben de örnek hutbe okuyacağımızı.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 Hayır, ama aslında herhangi, asla herhangi bir imam aslında. bunu asabilir. Problem evet değil, yani As olsa karar var, imamlar bunu asarlar. Kendi, yani. kendi cami panolarına asarlar. Diyanet Gelen bir mürakaba da de derler ki, işte buyurun kardeşim, böyle bir şey var, biz bunu uyguluyoruz, evet. tamam. Ya i̇mam arkadaşlarının da ciddi sıkıntısı var bu konuda. Çok sıkıntısı. Evet, yani şey e, yapamıyorlar. Cemaat nasıl direnebilir ki adamlar, yani yani minfin değil. Mehmet Hatipoğlu Hoca'nın babası, e, Hatip Hoca, Hoca Burdur'da meşhur biridir.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 Zaten dersimize gelip anlatmıştık. O gün bugün öyle bir namaz kıldığımı hatırlamıyorum. İmamatiban İmam okul ikinci sınıfından beri öyle bir namaz kılmadım. Yani çalışıp Olmayan çalışıp bir namazı yani. niye kılacağım kardeşim? Yani bu bu, bu dine ben ilave mi yapacağım haşa? Ha? Çalışıp çalışıp para kazanmadan çıkmışsın. para kazanmadan. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi öyle de. Peki o kadar vaizlik yaptık da camiden çıkabiliyor muyduk? E yani onu da şöyle, şey yapalım yani.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 İzmir'de o tarihten bu yana zürarı kılmıyormuş. Öyle bir şey olsun. Yolladılar. Kayseriler zaten hiç kılmazlar bildiğim kadarıyla. Onlar öyle. Evet. <gülüyor> Siz Kayserili misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tatil ya da iş gezisi sebebiyle şehir dışında bulunduğumuz zamanlarda cuma namazına gitmemiz sorun teşkil ediyor. Seferi olmamızdan dolayı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 Yani öyle olduğu zaman bakar yani çünkü o zaman cuma farz, öğlen namazının farzı var onun yerine. İki cuma bayram günü mesela cuma ve bayram günü aynı güne rastladığı zaman yani cuma namazı kılım, kıl, kılmayabilirsiniz demiş Resulullah çünkü insanlar bayram namazı için camiye gelmişler. Eee o gün tekrar geri gidip tekrar gelmeleri gerçekten ciddi bir sıkıntı yani şeyde Kuşluk vakti geliyorsunuz. Eve eve gittiğiniz zaman Cuma vakti gelir. Tekrar geri gelir. Onun için Rasuller ne demiş? Gelmeyebilirsiniz demiş o gün. Yani şey bulunduğunuz yerde öğle namazını kılabilirsiniz demiş. Bir hanım sormuş soruyu diyor ki Biz cumayı dün 3 bayanla birlikte kıldık Cemaat şartı varsa ne olacak? Bayanlar gelmiyorlar diyor farz değil diye Biz de onları inandıramıyoruz Belki de gün gelecek tek başımıza yani, da yani, kalacağız Yani bay, baylar, baylar da cemaatte sayılır Orada bayan cemaat bay cemaati ayrılmaz ki yani Yok evde herhalde bunu söylüyorlar Evde ha, evde, ha, evde cuma kılınmaz Cuma camide kılınır Yani riya olmasın diye de kılınmaz değil mi? Ha, yok <gülüyor> sahirliler hariç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 okunan salatta çok acayip kelimeler kullanılıyor. Ya seyyidel evveline vel ahirin diyor. Eskilerin ve geç, geç, geçmiş ve geleceğin efendisi bu ne demek yani. Ondan sonra salada seyyidi kainat demiyorlar galiba değil mi? <gülüyor> salada var mı? <gülüyor> <Sefahat>. <gülüyor> Habibullah kelimesi kullanılmasına bir sakınca yok. Cenab-ı Hak senden ne diyor Allahü Teala e, ayet-i kerimesinde Kulüm kündüm tuhibbuna Allah fettebi'un yuhibbukumullah. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız ben bana uyun Allah da sizi sevsin. Yani Cenab-ı Hakk bizi sev sever sevdiği zaman Habibullah oluruz yani biz de oluruz. Allah'ın sevdiği kişi oluruz. Onda bir e, anormallik yok. Tabii ki Resulullah Habibullah'tır. Ama işte Seyyid-i Kainat demiyorlar galiba. Yani tam tüm tüm kainatın efendisi. Bunlar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 Yani bu doğru bir şey değil yani o kaset. De. kaset. <gülüyor> ya yani bu salat okunmasını ben şahsen doğru bulmuyorum. Evet. Yurt dışında Cuma gitmek gerekli mi? Girilse de dükkanı kapatmak mı lazım demiş bir de. Romanya'dan. Yani orada eğer Cuma kınla biliyorsa ezan sesi geliyorsa bu burası, burası neyse orası da olur. Hani şey düşünülmüş olabilir Darul Harta da Cuma farz değil düşüncesi belki. Hani ha, Darul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 Yok buraya şey, Cuma geldi. Diye. Ondan buraya sonra ge bana iki iki gösteriyor. Allah Allah, lan ne yapacaksın <gülüyor> şimdi? Baktım yani söylesem anlayacak seviyede de değil. Yani onu baştan savana kadar canım çıktı. Ben söyledim dedim profesyonel doktor ya. E, yok dedi dedi aptırız dedi yani ya, muayene olmak isteyenler parası girebilirler. Falan diye. <gülüyor> Ciddi olarak. Evet söyle bakalım ne dedin? Evet hocam e, bir namaz kılmıyor da. Ha iyi Van'da da Cemaattin kılınmıyor. Hani öğle namazı kılınıyor bazı yerler. Hani öyle bir şey. Şafilerde şafi öyledir. Şafilerde de zühra zu akır, cemaatte kılınır. Ş o, o bölgede Şafiler çoğunlukta olduğu için cemaatte kılınır. Hanefiler filer cemaatte kılmazlar ama Şafiler cemaatte kılarlar zühra akır. <gülüyor> evet başka sorusu var mı? Sorusu olan? Mı? Peki, hepinize çok teşekkür. Evet.